Buken Volkan sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar, modern sabahlar. Modern sabahlar. Bir sonraki seçim şarkısını Adel söylese herhangi bir partinin ne kadar değişik olur şey? Ne Şu seçim gündemimiz. Ne kadar bağırtılarına bağlı otobüslerde minibüslerde. Hakkı. Çok bağırtırlar sadeli. Çünkü Adel güzel okur. Adelden de tiksinme noktasına gelebiliriz çok rahatlıkla. Adel'de güzel okuruz. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın sevgili Ege. Günaydın sevgili Günaydın Fahir. Günaydın güzel insanlar. Fahir e, bugün de yok sevgili dinleyiciler. Evet. E, öncelikle dün biz yoktuk. Onun için bir özür dileyerek başlayalım yayınımıza. E, ama bugün e, Fahir'in... Bugün biz varız. Bugün biz bugün varız. de Fahir adına özür diliyoruz. Fahir adına özür ama görev e, aşkıyla mitingleri takip ediyor. Evet Fahir, doğru. Üç. Mitinglerde nabus tutuyor. Sabahki köyünde ne mitingi anlaşılamadı. İl il geziyor. Ha doğru il il geziyor. <gülüyor> Üç gündür. <gülüyor> ya, ya, nasıl, nasıl bağlayacağımızı unutmuşsun ya? ya. Doğru il, il il dolaşıyor. Her ilden bize telefon ediyor. Gerçi hiç yayın saatlerimizin içinde aramadı. Çünkü sesi çok kötü şu anda. Bağırıyor. Bir de gidip deli gibi bağırıyormuş ya. Bütün partileri takip ediyor. Ama sesi voğazı patlamış durumda. Gittiği mitingin havasına girip. Neyse artık o böyle en önde. Aslında insanlar... ...şey yapabilirler dinleyicilerimiz. Haberlerde Fahir'i fark edebilirler. En önde hep çılgın gibi alkışlayan... ...çılgın gibi bağıran... ...dün bana telefonda Dom Birey'i söylüyordu. Yani... E, ...dört kere sordum ben... ...ne anladın, ne ne anlatacaksın bize yayında... ...biz seni... E, ...Trabzon'a, Erzurum'a... ...Kırıkkale'ye, e, efendim oraya buraya... ...boşuna göndermiyoruz, biraz anlat falan diye... E, Konuşamıyor. Sesi Anlatın. kısılmış. Anlatılmaz yaşanır diye bir laf var. Böyle muhabir olur mu ya? Hakikaten böyle bir şey olur mu ya? Sesi kısılmış. Ben diyor heavy metalciyim bundan sonra <gülüyor> diyor. <gülüyor> Brutal vokal. Ee, şeyine geçmiş. Ee, seviyesine geçmiş. Gerçekten e, merakla bekliyoruz. Seçimden önce herhalde göremeyeceğiz değil mi Fahir'i? Göremeyiz zor. Yani zor. Üç gün kaldı seçime. Ee, bir de kafasını şey yapmışlar, karıştırmışlar. Şimdi Hı -hı. ben diyor abi diyor yayına bağlansam diyor seçim yasaklarına diyor efendim diyor seçim yasaklarına girmez mi falan gibi bir şey söy. Yok abi dedim yani şu anda konuşamayacağım bazı çok kötü falan filan diye kapattı dün evet. en son konuştuğumuzda bakalım yani bir haber gelirse ondan e aktaracağız e seçimin nabzını tutma <gülüyor> gönderdiğimiz adımı biz tutamaz hale geldik onu da söyledi tutamadık geçmiş olsun diyoruz ses kısıklığından dolayı Fahir Öncü ve tabii ki teşekkür ediyoruz. Kolay değil çünkü gezmek. Evet yani doğru tabii canım. Yani babus tutmak. Heyecan dorukta şu anda. E, korkuyla karışık bir heyecanımız olsa da bizim. E, yani kolay değil bu heyecanlı günlerde. E, diyoruz ve herhalde ülke gündemiyle ilgili bu kadar konuşmamız yeter. Yeterli. Hakikaten artık ne konuşacağımızı zaten e, biliyoruz. Herkes aynı şeyi konuşuyor. Üstüne söylenecek bir şey yok. Gözlüğümü getir? gündemi var şu anda ve o kadar hızlı ki her şey o kadar hızlı ki daha iki gün önce 10 yaşında bir çocuğun gaz fişeğiyle vurulduğunu unutuverdik. Yani bu, bu gerçeği bir anda unutuverdik. Gerçi şeyin de etkisi var hani ...ölüm tehlikesine atlattı... Evet. ...haberinin gelmesi... ...biraz yürekleri su serpti ama... ...bir çocuğun... ...ben şeyi düşündüm işte o geceye ...ameliyattan sonra... ...yoğun bakımın ne olduğunu hatırladım bir kez daha... ...bir ince bölümünde... ...gerçi bütün yoğun bakımlar birbirinin aynısıdır da... ...10 yaşında bir çocuğun nasıl bir korku içinde... ...nasıl acılar içinde... ...o geceyi önümüzdeki e, zamanı... ...geçireceğini... ...böyle bir gözümde canlandırarak... ...hakikaten bir fena oldum... ...ama gündem buna yeterince iyi eğilmemize izin vermiyor hakikaten de üstüne çünkü 3 tane şey oldu gene evet Mehmet'in sağlık durumu iyiye gidiyormuş umarız avutumuz bu olsun ayağa kalkar bir an önce eski günlerine döner diyelim ve Kuzey Kore'den bir haberimiz var istersen onunla devam edelim Kuzey Kore Türkiye Kuzey Kore olabilecek mi diyoruz çünkü biliyorsun Kuzey Kore'de Twitter serbest serbest mi Twitter? tabi Yasak değil. Hadi ya. Hı hı. Yani şimdi sen Kuzey Kore ile mi kıyaslıyorsun? Yani bir Kuzey Kore olabileceğiz mi diye şeyim var önümde. <gülüyor> Kuzey Kore'nin 23 yaşındaki e, diktatörü... Diktatör diyebiliyor muyuz Kim Jong-un'a? Ya diktatör olsa şey olur mu? Böyle ya? konuşamayız ya, tır, tır değil tır mi? kapatır mı? Yani diktatör olsa pardon... Twitter açık olur mu? Öyle diyebiliriz. Bir de diktatör olsa biz böyle konuşamayız herhalde. Tabii doğru. Kim Jong-un'dan Yung... aldırırdı. Bir de en son e, seçimler yapıldı biliyorsun hı hı. Kuzey Kore'de. E, Sandıktan da çıktı. Iki, i̇ki sandık koydu. Evet ve hayır. Diktatör Sandığı, olsa diktatör iki, olsa iki koyar sandık koyar mı? Lütfen e, bunları. O yüzden biz e, modern sabahları olarak diktatör demiyoruz. Kuzey Kore'nin 23 yaşındaki diktatörü Ay. <gülüyor> Kim Jong-un Ülkesindeki tüm erkeklerin saçlarını kendisi gibi kestirmeleri emrini vermiş. Ne kadar güzel bir şey. <gülüyor> Bugüne kadar e, erkeklerin belirlenen 10 saç modelinden birini seçmelerine izin veriliyordu. Ki diktatör olsa 10 saç modeli yazılır mı? Veya tabii. kataloglara girer mi? 10 e, saç modeli vardı alternatif olarak. E, Kadınların bu konuda biraz daha şanslar. 18 model. 18 model. 18 modelli. Sen? Günlük yaşantıya katılabiliyorlardı. Ee, bundan sonra saç uzatmaya karşı bir kamu spotu çekildi hemen. Ama Kim Young Il değil mi? Un. Un. Ha, babaydı. Babası. Il. Onun saçları da uzunca. Yani Alabruz'un e, böyle biraz şey e, uç noktası ama çok kısa bir saç modeli yok. Benim Benimki uzun ama diyor. E, benimki derli toplu diyor. Yani Hı. yukarıda toplanmış kenarlar. Yani ee, tamam, şey? çok radikal bir alaburuz alaburuz e, tamam demiş yani uzunsa bu kadar uzat o zaman demiş Tabii o demiyor da onun e, danışmanları diyormuş hı hı. danışmanı var mıdır ya Kim Jong-un'un e, valla en son eniştesini köpeklere yedirdiğinden beri çok yakınında olmak istemiyordur kimse yine ama mecbur olanlar vardır ya değil mi böyle bir e, şey bir şeyle danıştı saçım nasıl oldu diye sorduğu birisi vardır herhalde çok güzel oldu efendim falan diyen biri vardır herhalde ee, en azından berberinin danışman olduğunu biliyoruz bu karardan sonra. Saç ee, çok... Ne diyorlar işte ne derim? herkesi bu model yapsak ve herkesi buraya yönlendirsek aslında diye. Çok çok hakikaten e, plan tıkır tıkır işliyor. Bence e, diktatör diyemeyiz ama diktatörün bir üstü olan lise müdürüne bence geçmiş şu anda. Kuzey Pazartesi Kore. saçları kontrol edilecek yani. Lise müdürü biraz daha serttir. Kuzey Kore'deki bir evet, liseden bahsediyorsun hakikaten, değil mi? şey bazen böyle ne olacak acaba enseyi böyle ceketlerin içine saklayarak geçmeye çalışan adamlar mı olacak bir de nereden geçiyor adam yani böyle bir meydanda mı toplanıyorlar okulun meydanı gibi spor ayakkabı şey spor ayakkabı yasak zaten yasak Aha. Kuzey Kore'de spor yaparken bir tek e, haftada dildi. iki saat <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> haftada iki saatlik bir spor saati var ülkenin e, o sırada bir e, spor ayakkabı giyme imkanı var e, saç zaten yeni geldi kural olarak. Hı -hı. Güzel. Rah rahatlayacak. Ülke rahatlayacak. rahatlayacak. canım. Ben şimdi mesela daha geçen gün saçları uzatayım mı yaz geldi kısacık mı yapayım falan diye karar veremiyorsun değil Bunun mi? Bunun yerine bir liderin karar vermesi ne kadar güzel bir şey. Yani insanlar da bazen böyle diktat rejimlerini eleştiriyorlar ama ne düşüneceğine ne yapacağına birinin karar vermesi de seni çok rahatlatan bir şey. Özgürlük dediğin şey o kadar da Kıymetli O kadar da insanı rahatlatan bir şey değil. Bir de ben senin verdiğin örneklerden özgürlük bu değil ki. Özgürlük evet. E saçımı istediğim kadar uzatayım. Bu mu özgürlük? Sizin mesela iki tane melek yavrunuz var. Hı -hı. Şimdi sa sana biri söylese Kuzey Kore'de olsan Kuzey Kore e, lideri dese. E, üç çocuk yapacaksın dese. Hı -hı. Sen rahatlamaz mısın? Tamam ya bizim ya. bir çocuğumuz daha var. Ne zaman yapabiliriz onu diye. Böyle bir plana programı. Boş slotumuz var derim. Hangi? Çok teşekkür ederiz. Gerçekten hemen adapte olursun yani. Olursun. Şimdi kafa karışık. Kafa Kırışık karışık. Mı, özgürlük insanın mı? kafasını karıştıran Evlensen şey. mi, evlenmesen mi, acaba doğru insan mı falan, falan filan mesela bunları... Evlen. Bu sadece bir de ne yapacağınla ilgili şeyler kafanı karıştırıyor. Bir de neyi nasıl düşüneceğini, nasıl değerlendireceğini Tabii. bilememe hali var. Orada da işte gerçek bir lider gelip de sana hangi lazım. konuda ne düşüneceğini... Güzel güzel açıklarsa o ülke senin hakikaten uğruna öleceğin birisi çünkü bu arada öld ee, bir ülke haline gelir. Onu da kıymetli bilmek gerekir diyoruz. Ama saç, tıraşıyla, saç tıraşıyla başlıyor her şey. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103.1 Radyo İstasyonu'muz Walk and walk sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleç severler buyursunlar efendim. Bugün ay 27'si. Evet seçime bir şey kalmadı. Seçimlerden sonra biraz rahatlayacak mıyız acaba? Yoksa sandık, şurada sandık kaçırıldı, çöplüklerde oylar çıktı. Bunları mı konuşacağız? Unutma sen Türkiye'de yaşıyorsun. Büyük düşün. Büyük düşünelim hakikaten ve büyük seçim isteyelim. Buyursunlar efendim. Büyük seçim iste, rahat et. Ee, ama 27'si bugün 25'inde bir haber geldi biliyorsun. E, 25 Mart e, önemli bir gün. Bir haber geldi. Tüm dünya gündemini alt üst etti. E, bir boşanma yaşandı. Ee, tam 25 Mart 25 Mart bitmeye yakın geldi. Givenit Petro ve eşi Evet, Chris Martin. Chris Martin boşandılar. Daha doğrusu boşanma kararı aldık. Yürütemiyoruz diyerek. Yürütemiyoruz diyerek. E, Bloum açıkladı. Kim açıkladı? Ee, Givenit Petro. Givenit Petro'nun son yıllarda giderek sıkıcılaşmasının bununda etkisi var mıdır acaba boşanmadı. Yoksa başka tamam. <gülüyor> bazı bilmediğimiz ailevi sebepler mi? Çok uzun süredir herhalde öyle ya. Gwyneth Petrol mu? Hı -hı. Ben bir severdim, bir sempatik bulurdum da o Gly'deki son halinden sonra bir country şarkıları söyleme çabasından sonra falan yavaş yavaş ee, efendim ne verelim size noktasına geldi Gwyneth <gülüyor> Petrol'a karşı. O törenlerde çok güzel anlaşılıyor. Bu Oscar'dır. Gerçek i̇şte haliyle süredir. görüyorsun değil mi? Evet oralarda zaten anlaşılıyor nereye doğru gitti. Onda da o Glee falan filan gibi böyle dizilerde de böyle küçük rollerde e, kısa rollerde izlediğin zaman da örtüşüyor yani de e, uzun süredir de Kevin Petro. Petrol. Gerçi Chris Martin'i de hiç görmedik şimdi hep Kevin It Petrol'ü evet, konuşuyoruz da. O da biraz sıkıcı. Rak dünyasında sıkıcılık olur mu? Evet olur efendim diyerek çıkıyordu karşımıza. Mühendis mü? Müzisyen diye geçiyor. arasında Birbirlerini ne güzel dengeliyorlardı. İki çocukları vardı kendilerinin. Hı hı. Ee, Apple, Apple parantez evet. içinde 9 ve Moses parantez içinde 7. Apple'ın özelliğini biliyorsun değil mi? Ne? Böyle direkt kapatıyor musun? Magazin dünyasında ne? Apple'dan önce celebrity çocuğu diye bir şey var mıydı yok muydu diye hatırlamaya çalışmışlar. Yani ilk celebrity çocuk Apple. Sonra tabii Tom Cruise'un falan şeyi geldi. O daha küçük değil mi? Ee, tabii canım sonradan doldu. Suri. <gülüyor> Suri sonradan oldu. İlk celebrity çocuğu Apple. Dünyanın şöyle bir baktığı fotoğraflarını merak ettiği. Demek ki o çocuğun da etkisi olabilir mi diyorsun yani? Valla çocuk da ben, ben parama bakarım arkadaş boşalmadan bana ne çıkar falan diye düşünüyormuş. Kendilerine mutluluklar diliyoruz. 4-5 kere sorulduğu için mahkemede e, emin misiniz? Bakın iki çocuğunuz var falan diye. <gülüyor> Amerikan mahkemelerinde de öyle bir şey var mı acaba ya? Bir daha düşünün isterseniz falan diye. İngiliz böyle, değil mi ya? Hemen İngiliz mahkemelerinde. Öyle bir, vardır herhalde. Vardır değil mi? İngiliz şeyinde. İngiliz mahkemelerinde peruk takıyorlar mı? Hiç ben İngiliz mahkemesinde şahitliğim olmadı, müştekiliğim de olmadı ama. Ee, var, vardır. Ya. Yine Peruk Takan vardır yani. Vardır. Bizim tabii. adliyede de vardır. Türkiye'de de vardır Peruk Takan. <gülüyor> <gülüyor> Ama yokmuş gibi davranıyordur büyük ihtimalle. Çünkü öyle adliye dediğin yer herkesin birbirine e, saygı gösterdiği. Saygı bir yer. gösterdiği. Hiç Eş yokmuş burayı, gibi saygı gösterdiği. Gerçi ya. Peruk Takan adıma da hani çok güzel olmuş Peruk'unuz falan demek mi daha saygılı bir hareket yoksa hiç görmemiş gibi mi hiç yapmak? Hiç görmemiş gibi davranmak Peruk Takan'a daha güzel bir jesttir. O da anlamıyor mu perik takan adam ya? Onun önceki halini biliyor benim bu adam Nihit yokmuş gibi davranıyor. Demek ki beğenmiyor şey falan gibi. Böyle bir şey olmuyor Bence mu? Bence şöyle diyor. Kafanı karıştırıyor. Benim her halim bilen adam bile fark etmediğine göre çok güzel peruk taktım diyordur. Öyle diyordur değil tabii mi? Tabii tabii. Peruk bir de çok kalıcı bir şey mi? O değiştiriliyor mu ara ara? nasıl değiştiriliyorum ya? Yani bir, Aynısından bir, bir 5-6 peruk... tane var değiştire değiştire mi kullanıyor onu mu diyorsun? Yani bir adam bir peruk taktığı zaman ömrünün sonuna kadar aynı perukla mı gidiyor yoksa aynı modelde 2 senede bir yenilenmek mi Şimdi gerekiyor? Iki farklı fraksiyondan bahsediyorsun Ege. Yani ikisi de vardır ya. İkisi de vardır. Bir tanesini biliyoruz. Yani çok sevdiğimiz bir sanatçımızın Kullandığı Peru ile biliyoruz biz. Biliyoruz evet. Onun hiç, da hiç konuşulmuyor bak. Şu anda bile imtina ediyorum acaba söylediğim Her şey çıktı falan ortaya. Falan bir yani. onun tapesi çıkmadı yani. Acaba yani o kendisi söylemeden herhalde o biliniyor ama şey yapılmıyor Konuşulmuyor yani. Yakın çevresinde de öyle midir acaba? Gene taktı geldi falan mı diyorlardı? <gülüyor> <gülüyor> ya yani ben peruklu bir adam olsam. <gülüyor> evet. şeyi yılların etkisini Peru'ya yansıtmak isterim. Mesela işte ne diyeyim 40 yaşında peruk takmaya başladım. Kardeşim tamam. peruk takmaya başladım. Tamam. Ondan sonra benim arkadaşlarımın saçları dökülmeye başladığında, işte beyazlamaya başladığında ben de perukamı kim hazır diyorsa ona deyip artık araya abi biraz beyaz atalım. Biraz seyreltelim falan ki doğal bir şekilde perukla beraber yaşlanma hissini yaratayım. Yani çünkü hakikaten yıllar ilerledikçe Peru'nun iyice ön plana çıkıyor. Adam her tarafı yaşlanmış. Peruk 20'li yaşlarında gibi falan. Arkadaşlarıma uyarım mı diyorsun yani? Zamana uyarım. Zamana uyarım. Peru'nun zamanla şey olması. Yani çünkü peruk yıpranması vardır elbette ama yaşlanma gibi bir şey değildir o. Yani zaten bir peruk, peruk kullanıyorsam bunlara dikkat etmen lazım gibi geliyor bana. Zor bir şey canım. Peruk'u da taktım kafaya. Bundan sonra rahatım diye bir şey yoktur. Sen peruk taksan biz ilk gün şey yaparız. Ne yaptın abi? Güzel olmuş. Dön bakayım arkanı. Biraz eğil. Şöyle mi yapsan? Çok belli oluyor. Ya. Yapsan, yok abi alışır. Şimdi tabii göz ilk gün olduğu için bugün biraz garip ama dur bakalım yarın falan deyip. 3. günden sonra da ee, hiçbir şey söylemeden herhalde devam ederiz. Perun'un en büyük yani, avantajı bana göre birisine saçlarını taratabilmen. Orada durmadan. Ya Süperun, umut arasana falan diyebilirsin karına. Ben bir duşa giriyorum, sen Perun'u tara da hemen çıkacağım çünkü diye. Bir de kafanı kel olmaktan kurtarmam. Daha <gülüyor> daha büyük faydası da boya. Gel. Birine bir şey yaptırtmak tamam. öyle de diyorlar. Doğru. Ziyade, evet yani o. Yoksa başka birinin saçını alıp e, hiç kullanmayacağım bir şey de tarattırabilirsin. Eğer ondan haz alıyorsan, <gülüyor> o da değiş, <gülüyor> o da değişik olur. Peruklu peruksuz bütün dinleyicilerimize saygılarımızı sunuyoruz çünkü seçime üç gün kaldı. Doğru, evet. Amerika Başkanı Barack Obama nükleer güvenlik zirvesine katılmak için Hollanda'da biliyorsun. Hı hı. Daha doğrusu Hollanda'ya gitti. Bir skandal daha yaşandı Hollanda'da. Ee, biliyorsun, bundan önce yakın koruma ekibi. Ee, Kolombiya'da e, iki sene önce Kolombiya ziyareti sırasında yakın korumaları e, 11 tane, 11 koruma e, otel odasında parti düzenleyip e, bir takım e, hanfendilerle beraber e, değişik bir selfiler çektirdiler gece gece yaşayıp selfiler çektirmek istediler ve yaptılar da bunu bu skandal olmuştu ve o dönemden sonra tamamen e, ekibi değiştirmişti <Gülüyor> ee, Obama ve danışmanları bunlar paralel diyerek. Bunlar paralel diyerek hatta gizli servisin başına da bir kadın görevli galiba koymuştu kadın yetkili daha doğrusu. Kolombiya biraz belli başta uyuşturucuların merkezi olarak geçen bir yer değil mi? E tabi o yönü de Oraya or gelince dalından yiyelim dediler herhalde uyuşturucunun da etkisiyle kendilerine bir takım alemlere verdiler. Şimdi ee, de işte geçen. Kaçınılmaz bir şey Kolombiya gidince. Ekip değişti ama ee, kafa bu değişmedi. Hollanda'ya gidildi Hollanda'da, Hollanda'da da bildiğimiz yine... kadarıyla bazı. Maddelere ulaşım kolay. Yine gizli servis e, tamamen dağıtmış <gülüyor> Hollanda ziyaret sırasında. Yani şöyle bir tanesi hatta gizli servis görevlerinden biri otelin koridorunda sarhoş halde yatarken bulunmuş sabah. Bunlar kendilerini koruyamıyorlar. Beni nasıl koruyacaklar diye mi sinirlenmiş Obama? Her haliyle şey Amerika'yı rezil ediyorsunuz kendinizi. Rezil mi? olduk dış ülkelere rezil olduk demiş Obama. Ve hemen disiplin suçu kapsamında tekrar e, geri gönderilmişler Amerika'ya yeni bir ekip gelmiş. Yani iki seneye bir şey dayanmıyor ya. ya ama stresi Bizi servis de, dayanmıyor. Ya yani. Amerikan Başkanı'nı korumanın stresi de kaldırılacak bir şey değildir. yani hatırlarsa buraya Bush geldiği zaman şey haberlerini okumuştuk. Ee, büyük kabahatinin... Bush heavy metal hareketi yapan Amerikan Başkanı mıydı? <gülüyor> Yoksa Bush'un kızı Clinton mıydı? Clinton'ın kızı mı? Bush'un kızı mı yapıyordu? <gülüyor> bir, hepsi... Böyle burun olmayan mece gibi. Ama Amerikan Başkanı'nın büyük kabahatini saklamak diye bir şey vardı. Evet, Özel var. tuvaleti var falan. İşte kabaatin incelerler sağlık durumuyla ilgili bilgi alırlar falan. Şey DNA'sız bir evet. şeyler olur diye. Oradan e kaset işte, yaparlar falan diye. O meslekte yıpratıcıdır büyük ihtimalle. O şeyleri çok kaldılar yani gibi. bir Amerikan başkanını korumasını bence zaten 3 ayda bir değiştirmek lazım. Yani Ege öyle diyorsun ama eee şimdi ya he, hepsini de aynı kişi yapmıyor ya. Kocama 11 kişilik ekip bak sırf bu Kolombiya. 11 biraz... kişi de biri kabaatiyle uğraşıyor, öbürü yediyle uğraşıyor. Birisi dişini fırçalıyor, dışarılarından şeyleri temizliyor. Ya yani 3 ayda bir değiştirmek lazım. Değiştirmedin mi kendini alkole veriyor. Esrar maddesine veriyor. Neden hep ama Amerika dışında oluyor bunlar? Evet, demek o ki Amerika, Amerika'da bir şey yok da demek dışarıya gidince şımarıyor. Hakikaten öyle. Servis da... elemanları. Öyle bir durum var. Şu anda... Dışarı e, çıkmaya korkar oldum demiş. Skandal diye e, şey yapılıyor anlatılıyor bunlar. E, tabii biraz da gündemsizlikten. Evet, doğru. Yani, e, Amerika'nın da bir şey yok. Ne yapsınlar? Belki da? de Obama söylüyordur bunları. Yani gizli servisin görevlerinden bir tanesidir. Biraz gündem yaratın. Tabii o da olabilir ya. ya bak e... diyor yani koskoca Twitter bile Türkiye ile... Amerika'yı sallayan yok, gündem yaratın diyordur. Dinleme skandalları var, bilmem neler var. Bu şu anda hiçbir konuşulmuyor. Böyle ülke mi olur diyor. Gizli servisin koridorda sabahlaması ve sabah orada kalkması konuşuluyor. Yani o yüzden e, başarılı. Bu anlamda da görevlerini yapmışlar. Tebrik Bak, ediyoruz. Gizli gelin servisçilik gelin. kolay değil. Ne oluyor böyle atılınca acaba emekli maaşı almaya devam ediyorlar mı ki ya? Gizli servis. Vallahi bilmiyorum ya. Yani. onu bir bakmak lazım mevzuata bir bakmak lazım herhalde şeyle geri dönmeye çalışıyorlardır mahkemeyle geri dönmeye çalışıyorlardır tam da bilmiyoruz ki gizli serviste nasıl yürüyor işler bir şarkı dinleyelim biraz neşemizi dinleyelim. bulalım dinleyelim bunu düşüneyim ben bir dur Ay. ne oldu yanlış şarkı ne bu ya yani? yanlış şarkı değil canım ama dinlenmeye değer bir şarkı mı şöyle bir okuyorum da pek öyle değil gibi geldi bana o zaman şunu dinleyelim Heh, çok güzel ya. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. insanları günaydın bir kez daha. 9 10 geçiyor saatimiz Perşembe sabahında ve ilerleyen dakikalarda Vokem Walk Oktan bir şanslı dinleyicimiz iki kişilik yemek kazanacak. Tıkayın basa Türkçe siyle. Etinden ne sütünden ne güzel bilinmeni bekliyor şanslı dinleyicimizi Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Tüm tiyatro severlerin, tüm tiyatrocuların, bu güzel sanat dalının, bu güzel sanat dalıyla ilgilenen herkesin bu Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Ülkemizde Tiyatrolar Günü, Dünya Tiyatro Günü tiyatroların kapatılmasına karşı protestoların olacağı bir gün olarak da anılıyor. Öyle, öyle kadar, oluyor her sene çünkü. Ne kadar farklı yaşıyoruz. <gülüyor> ne kadar ileride dünyadan. olduğumuzu da gösteriyor Dünya Tiyatro Günü'nde bunları konuşmamız. Bir kere daha kutlu olsun Dünya Tiyatro Günü'müz. Günü Bugün yarışmamızı da Okan Walk Volk'tan yine iki kişilik bir yemek vereceğiz. Tıka unt basa dediğimiz Okan Volk'a özgü bir ifadedir bu da. Çince mi o? Almanca gibi geliyor bana. Tıka unt basa mı? Aha. Tabii o Almanca da Almanya'ya şeyden gitmiştir. Türk göçmenlerin. Ç Çin mutfağından gitmiştir. Hayır, Çin mutfağından. <gülüyor> Çin mutfağından <gülüyor> gitmiştir. O yüzden. Öyle Dünya Tiyatro Günü ile ilgili bir yarışma yapalım dedik. Lisede, üniversitede de olur. Efendim, ilkokulda. Falan fıstık bir yerlerde ben de tiyatroya çıkmıştım. Ben de oyunda oynamıştım diyen dinleyicilerimiz hangi oyunda oynadılar? Hangi rollerde oynadılar? Bunları dinleyelim. Oynamak istediği rol neydi de ne ona? Ne verdiler kast, onu? Kast ne denk geldi ona? Hoca bunu bana taktı bunu şey yaptı. Ben As sahneye çıktım tıkandım. Fırtına gibiydim. Şimdi bütün dizilerde ben oynayacaktım. Yolumu kestiler diyen dinleyicilerimizin hikayelerini dinlemeye hazırız. Telefonumuz 210-30-30. Aslında sadece tiyatro diye sınırlamayalım. Sahne tozu e, diye de yutmuş dinleyicilerimizi dinlemeye hazırız bugün diye de söyleyebiliriz. Çünkü herkesin tiyatro imkanı olmamış olabilir. Sen hiç tiyatroda oynadın mı? Cık, hiç tiyatrom yok benim. Aa, ben de o eksiğimi askerde kapattım. 5 te... ay boyunca... Oynadın mı? 5 ay boyunca bir oyun için hazırlanmıştık. 22 sen, dakikalık bir oyun. Sen şey dediğim miydin ya? Arka ekipte dedi miydin? Teknik ekipte. Oynadın mı sen? Oynadım tamam. E hiç bahsetmedin ona bizi. Sinema sinema çalışıydım diye <gülüyor> anlatıp duruyorsun. Askerlik anlarım. Bunlardan ibaret diye biliyorum ben. <gülüyor> Ve sinema çalışıydım da sonra oyuna da girdiğim bir şekilde. Bir yüzbaşı işte bu. Herhalde askerli tiyatro ile ilgilenen herkesin bildiği vatanın bağrına saplanan hançer oyunundaki yüzbaşıydım. Hadi ya. Aha. Başrol muydu? Başrol mü? Ev neredeyse başroldü. 22 dakikalık oyunun ne kadarı herkes bir şekilde eşit süre sahnede durduğuna göre başrolde sayılabilir. Ya. Süreyle kıyaslama canım. Güzel bir oyun olabilir. Kısa tiyatro. Valla çok güzel bir şey ya. var. 5 ay hazırlanılmış olması da bambaşka bir yere götürüyordu oyunu. Ya ben yani... çok istedim ilkokulda falan da şey yapmadılar. Almadılar, Almadılar mı? Almadılar ya. Senin Ama konten. izleyenler tarafındaydım sürekli. Dört kere izlenirim bir o oyun? İlkokul yıllarında. Nasıl bir içine oturduysa? Tabii canım her seferinde. Her seferinde, seferinde, seferinde gittiğimde oynasaydım. Üstelik ilk ilk şeyde temsilde sahne arkası görevim vardı. Sonra ondan da beni. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz? İrem Hanım. İrem Hanım hoş geldiniz yenidenımıza. Buyurun dinliyoruz. Hoş bulduk abi. Ee, şimdi ben bir özel çocuk tiyatrosuna gelmiştim. Evet. Senarist olarak. Ne zaman bu? Geçen Bil sene mi? Yok hayır. Yakın zamanda ee... olduğunu çünkü daha önce konuşmalarımızdan. Evet konuşmaları evet hatta daha da gelmiştim ziyaret etmiştim siz o yıl işte ya 2-3, 2 yıl önce i̇ki ya. 2 yıl, yıl önce. evet. Evet peki. Neyse işte bir gün bizim oyunculardan biri gelmedi. İrem anne hani sen yaparsın dediler. <gülüyor> ben de hani hiç bilmiyorum ama oyuncunun ne yaptığını oynadık işte. oduncunun kızıydı. Oduncunun, oduncunun kızı. kızı mı? Bu biraz evet. erotik bir roman ismi gibi geliyor. Ne tip şeyler oynuyordunuz çocuklar? <gülüyor> Tilkinin hikayesiydi. Tilkiyle karganın hikayesi hikayesiydi. Oyun da, oyunda oduncunun kızı vardı yani. Ha, siz <gülüyor> rolünüzü oduncunun kızı olarak söylediniz. Evet, tamam biz oyunun <gülüyor> adını oduncunun oduncunun kızı olarak şey yaptık. Evet. Evet, öyle tamam. erotik şeyler yapmıyorsunuz değil mi çocukların Ha benim Hayır, dediğim evet. fırıncının tövbe, kızı. Tövbe. Tamam. Tövbe. Tamam. Peki çok tövbe, teşekkür ederim. Övdüğünüz çok iyi oldu yine ama. <gülüyor> sosyal hayatınız bayağı yoğun geçiyor. Dün akşamda gördüm sizi. Ya, konserde mi gördünüz yine? <gülüyor> evet. Ya siz bizi <gülüyor> mi takip ediyorsunuz? Biz sizi hiç görmüyoruz. Valla tapelerimizi <gülüyor> hayır, çıkaracaksınız hayır. diye korkuyoruz yani. Sadece dikkatimi çekti. Yok büyütmek istedim. Cantabile konserinde değil mi? Evet evet. Bu tamam. salladaydınız Peki evet. efendim. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz herhalde. Görüşmek <gülüyor> üzere. İyi Sağ olun. Günler. Hoşçakalın. Çok üzüldüm Oktay sen hiç sahneye çıkmamış olman insanlığın çok bir... üzüldüm ya ben de üzgünüm yani o konu her aklıma geldiği zaman yani bir taraftan benim düşünceme göre okulların bir görevi de insanların içinde böyle ukte kalacak şeyleri e, halletmelerini sağlayacak bir şey olması lazım. Uyduruk da olsa bir öğretmenin sana Rol vermesi lazimdi yani çok mu becere şimdi e, ya alay dediğin, alaycı yani yok, alaycı anlıyorum. gelmek söyle söyle beceriksizdin diyor galiba <gülüyor> yani yeteneksizdin şey yani, bunu çıkarmayalım Allah aşkına mı diye konuşuldu öğretmenler odasında yazık ya o çocuğunda şey yapalım arkadaşlarından geri kalmış bir şey söyleyeyim söyleyeyim mi keşke öyle öğretmenler odasında konuşursa o bana o da yeterdi şey diye hani şeydir, yani, Oktay, Oktay var, Oktay Oktay Demirci. Onu onu çıkarmayalım olur mu? Tamam, çıkarmayalım. Falan gibi bir konuşma resmen sanat hayatımın da önünde bir engel olurdu ama öyle bir şey de yok. O bile yok. Öyle bir şey de yok. Ama tabi şey oldu. Güzel, çok güzel flüt, güzel mandolin çalan adam olarak çeşitli sahne şovlarına katıldım. Ha, yani gene sahnedeydin. Tabi sahnedeydim. Ama ne? Tiyatro... 3B'den Oktay Demirci. Niye çıktın? Yok. 3A. 3 <gülüyor> A, A <A'sını. gülüyor> Önemli bir düzeltmedir çünkü B, B bir sınıf. Ben de, de hep okudum. A'da okundum biliyor musun? Öyle bir şey mi vardı ya A kalite anlamında mı <gülüyor> nedir yani niye A olur? Öyle bir A, B, C, sonradan gelenler hep C, E, D'ye giderdi mesela. Neyse yani o yüzden o e, sahne şeyinde varım da tiyatroda olamadım hiç ya. Ben sana küçük bir oyun, yaz tek kişilik oyun ister misin? Geç değildi değil mi hala? <gülüyor> küçük bir rol. Şey tek kişilik bir oyun yazabilirim yok, sana yok ben tiyatro bir ek ekip işi olduğunu şey düşünüyorum, düşünüyorum tiyatro yani stand up olun. gösterisi gibi değil hakikaten tek kişilik ağır bir oyun ben Anadolu falan gibi böyle bir şey şu anda ikna almaya başladım iki kelimeyle ben Anadolu dedim. yavaş o, yavaş böyle içinde bütün numara var. ve küçük bir mandolin bölümü de olacak tabii <gülüyor> bütün yeteneklerini sergilemek için <gülüyor> günaydın efendim günaydın merhabalar teşekkürler Merhaba. kimle görüşüyoruz Levent Aktürk ben. Levent Bey anlatın, anlatın lütfen bize tiyatro anılarınızı. Şöyle e, ilkokul bir okuma bayramı ilk zahne tecrübe. İlk de son belki de. Evet. E, o yıllarda şey var. 70 doğumluyum ben. Yani benim jenerasyonum belki hatırlar. O zamanlar bizim dersen diye bir şey vardı. Pazar günleri bir Hı vardı. E, Ferhan Şansoy vardı. E, Dilaver Akınlıydı o vardı. Evet. E, Zengin bir gazet. Orada ben pazarlamaca azmanı oynamıştım. Ee, o zaman pazarlama tohumları atmış herhalde. Ben hala satış pazarlama alanında çalışıyorum gerçekten. <gülüyor> işte. ee, orada da böyle e, hem ofisian hem çalışan bir şeydi, atma e, karakterdi. Evet. Atma dersleri de geçiyorlardı. İşte hoca derslerinde fırça dersi, nerde kaldın atma saat? İşte, hocam pazarlamadan geliyorum falan gibi. Böyle kısa bir sahne vardı. Ee, okuma bayramında mı çıktınız yani sahneye? Evet evet, okuma bayramı. Kavakdere ilkokulu. Ee, işte başka başka gösterilerde de vardı. Bir, bir şey de buydu yani. Okuma, bayra çekiyor. okuma bayramında da sahneye çıkmamış galiba kişi yok ki. Herkes alıyorlar da her okuyanı. Bak onda da ben onda da atlamışım ya. Orada oyunda peki şeyinizi siz mi seçtiniz? Rolünüzü yoksa verildi mi? Levent Bey. Onu, onu çok net hatırlamıyorum ama yani bizim dershane sahneye konacağı zaman ben de onun içinde olduğum zaman Adnan olmak istedim. Herhalde ben de biraz şey yapmışım. Olmuşum. Demek pazarlamacılığa evet, bir eğilim varmış hakikaten de dediğiniz gibi. Herhalde öyle olmuş yani. Ondan Peki. Öyle bir şey yaşamıştım yani. Çok sağ ol efendim görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Pazarlamacı Adnan'a da listemize ekledik Oduncu'nun kızından sonra. Ne roller ne roller birini bile kap kapamamışsın nokta ya. Hakikaten ya boş boşa geçmiş boşa. Boşa geçmiş ama yani ben bazen düşünüyorum yani duvara bakarak düşünüyorum. Tamam duvara ee, acaba... bakan adam acaba benden mi yoksa bu sistemden mi bu hata yani neyden diye çok uzun uzun düşünüyorum. Oktay Demirci'nin tek kişilik oyunu vallahi çok güzel de ismi oldu duvara bakan adam diye hani bu dördüncü duvar derler ya hı hı. seyirci tarafı aslında duvarmış gibi düşünerek evet. falan hı hı. orada seyirciye dönük oturacağım şey yapacaksın ama güya duvarmış orası Ezberi falan de falan çok yok herhalde değil mi oyunun adından anladığım kadarıyla 4 A4 gibi çok düşünüyorum <gülüyor> yine <gülüyor> çokmuş ya yine çokmuş ya 4 tane Hacan kaç sen... punto kaç 12'yim burada ezberde kötüydün ben bir de onu anlamayacağım şiirleri falan okuyabiliyor musun ya muyum yine e, herkes şey yapmazdı ki ya yani herkes konuşmuyordu ki o benim izlediğim 4 kere izlediğim oyunda ismini bile hatırlamıyorum ama her sahnesi hakkında yani hem ee... ezber hem de ayakta durma konusunda orada galiba. arkada duran bir sürü özgür vardı çağdaş vardı onlar vardı onlar <gülüyor> onlar duruyordur ayakta da duran ya Sema Hanım ayakta da duramıyor. <gülüyor> Koymayalım oyunda mı? anıya gireceği için ayrıntı vermiyorum. Onlar duruyordu. Ben sadece çok Onlar nasıl duruyordu? duruyordu? Duvara bakan adam diye yazıyorum valla. Yaz abi. Yavaş yavaş şeyler oturuyor. Yaz. 12 dakikalık bir oyun. 12 dakika tamam. Olur mu? 4A4. 4A4. Ama yani şey sadece seyirci bunun için mi gelecek? 12 dakika için mi yoksa benden sonra mesela başka bir oyunda olacak mı? Ya işte 12 dakikalık oyun. Artı <gülüyor> flüt ve mandolin... Şof. <gülüyor> onu e, 12 dakikanın arasına serpsek de, sera 24 dakikaya şey çıkarsak, sera radikal düşünüyorum. 24 dakikaya çıkarsak, mesela e, mesela 4 A4 ya, birinci A4 ezberimi yaptım bitirdim ben, seyirciye sundum. Dur, Günaydın efendim. Pardon lütfen. Günaydın efendim. Merhabalar. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür Toprak ben. Özgür Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben Rusya'da staj yapmıştım. Uluslararası ilişkiler e mezunuyum. Orada e, staj yaptığım yer çocuklarla ilgili bir konuydu. Hı hı. UNICEF stajı. Um, Esmeralda diye geçer genellikle Notre Dame'ın kamburu evet. O, evet. Orada katolik rahibi oynamıştım. Kaç yaşındaydınız Özgür Bey? Um, katolik rahibi oynadığımda 24, 24 yaşındaydım. 24 Şu yaşında. Evet. Bilmediğimiz oyunlardan bir tanesi bu. Yani şey Notre Dame'ın Kamburu'nu oynadınız değil mi? Notre evet. O zaman Kamburu'nda evet. Katolik rahipti. İngilizce Katerikirahit. miydi peki evet. oynadığınız eser? Evet, İngilizceydi. Peki, e, müzikal olarak mıydı yoksa? Olarak ee, müzikal, müzikal kısmı vardı sonunda. <gülüyor> ee, bildiğiniz Dead parçası Hı -hı. Notre Dame'dan evet. Dead parçası söyleniyor ama e, Fransızca tabii o kısım söyledi misiniz mi sizde? Idi. O o katolik raip söylüyor mu? Söyledim o... evet. <gülüyor> evet ikinci sefer daha çıkıyor ilk önce Koelsin Mor daha sonra o çıkıyor Esmeralda orada. Yerçi Esmer değildi bizim için. gene kızımız Rus olduğu için oldukça soruşundu ama <gülüyor> ben 3. sırada çıkıyordum. Evet. Yani evet. hem tiyatro oynadınız hem müzi müziğe karşı yeteneğinizi mi sergilediniz o oyunda? Yani olmayan yeteneğimi sergiledim müziğe karşı. Olur mu ya ne güzel. Yurt dışında oynamışsınız evet. Bir de Bolşo Balesi'nden sonra bir o geçiyordu Özgür'ün oynadığı şey diye. Çok teşekkürler Özgür Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim yayınlar. Güle güle. Vay be müzikalle çıta biraz yükseldi. Demek ki ikisi birlikte olabiliyor. Yani bu benim e, mandolin bir, bir, bir de mandolin show çirkin bir şey. Yani mandolin show ee, diye yapmayacağım ben onu. Yani evet oyunda eserin oyuna yedirmek traki. daha güzel. Eserin şarkı eserin e, orijinal senaryosu diye. İşte duvara bakan adam bir yerde böyle efkarlanıp mandolinini alıp eline. Evet. Eee çalmak istersin? Tren gelir, hoş gelir. Ne çalıyordun şey mandolinde? Köylü marşı mesela. Yani hem flüt hem mandolinle en iyi çaldığımız mesellerden <gülüyor> biri. Hatta e, biraz çalışırsam aynı anda bile çalabilirim. Şöyle yapalım. Yani, biraz Otur. çalışmam lazım. İlk A4'ün bir yerinde sen bir efkarlanıp... Köylü Marşı'nı çal dinleyicimizle konuş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Diştim Altay. Altay Bey dinliyorsunuz. Buyurun. Ee, şimdi ben ilkokuldayken e, ilkokul işte müsameresi diye bir şey vardı. Öyle tiyatro gibi değildi ama. Evet. Barış Manço'nun arkadaşım Eşek diye bir şarkısı vardı hatırlarsınız. Evet. E, oradaki Eşek rolüne çok uyum sağlamışım ki Eşek rolünü ben oynadım orada. Sizinki arkadaşım de müzikal sayılır da. aslında. Tabii tabii bayağı ciddi bir müzikaldi. Zaten Hollywood denen küçük bir kasabadaydı. <gülüyor> o zaman ben de hep böyle şeyde, yani Eşek rolü olduğu zaman hep aklıma ben gelmişimdir. Hep, yani Eşek rollerine ben çıkmışımdır. Ben farkına varmıyorsunuz ama. Ama şimdi e, Altay Bey ben o şarkıyı hani kızlarıma da dinletiyorum falan böyle bir e, çocuk gözüyle değil de büyük gözüyle e, bir daha böyle e, dinleme şansına sahip olunca eşeğin çok orada sadece dinleyen bir rolü var gibi. Çünkü devamlı sorular geliyor işte sarı kız var, kuzular var, oğlaklar var devamlı aktivite içinde. Eşekse bunlara şahit olup sadece gözlemliyor gibi bir durum. Siz ne Normalde rol yaptınız orada? Onlarla vücut değille konuşarak onların yani hareketlerini, onların neler yaptığını, neler düşündüğünü onlarla birlikte vücut ile anlaşıyordum yani o sırada tabii eşek olarak fazla konuşma kaybetim olmadığı için. Gerçi oğlak yani, ve sarı kızda da yoktur büyük ihtimalle ama. Tabii tabii onlarda da azı ama eşek de en azı tabii yani işte büyük gözlü bir sevdiğimiz arkadaşımız o da Peki, yani ama. uzun kulaklarını son bir kez salla kısmında var mıydı bir hareketiniz yoksa tabii tabii <gülüyor> orada da bakıyor muydu Olmaz mı? Olmaz mı? Hepsi vardı yani. Eşek, eşek, kulaklar, kuyruklar hepsi vardı. Çok muydu rolünüz Altay Bey? Bayağı uzun. Yani bütün eşek rolü ben oynadım. En az Barışman Manço ya. kadar rolü var orada. Çünkü devamlı. Evet, evet. Barış Manço'dan daha önemli olduğunu düşünüyorum ben yani. O <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Bence doğru bir tespit. Yani e, rolünüzden çıkarak yaptığınız bir yorumdu bu da. Ben onu, ben onu <gülüyor> hissettim. Kendimi çok dediğim gibi açmışım ki daha o yaşlardan itibaren hep eşek rolünde ben arandım. Yani... Ee, son son aynı zamanla artık tabii yerimi daha benden hani genç genç genç de yolumuzu <gülüyor> açmamız gerekiyor. Tabii tabii o şekilde genç Süper, genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç bir genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç genç Altay Bey'in şanssızlığı bazı oyuncuların üstüne bir rol yapışıyor ya. Evet. Ondan sonra hani ne kadar iyi bir oyuncu olsa da başka karakterle şey olabilir işte televizyonda. Kapıcı Cafer diyorlar adamı o rolle özdeşleştiği için. Ee, yapımcılar da başka rol vermek istemiyor. İnandırıcılığı olmaz diye. Altay Bey'in kariyeri de böyle bir şanssızla şey yapmış. Böyle yani. başlamış. Oktay bu arada senin tek kişilik oyununda... Belki ben de... de ben yani hiç oynamadığım için şey yapmalıyım. Yani bir rolde bir rol üzerime yapışıp kalabilirdi yani. Şu anda hala özgürüm. Ee, senin bu, bu açıdan da bakan. Duvara bakan adam adlı tek kişilik oyununda ben evet. de bir e, girebilir miyim? Acaba? Abi maalesef çünkü e, tek kişilik oyun oldu. Yaklaşık 13 dakika önce belli oldu. E, tek kişilik bir oyun bu. E, yani tabii ki başka enstrümanlar var. Ha, şimdi ezberle ilgili sıkıntıların var ya Hı -hı. şöyle yapabiliriz gibi sana gelen mektuplar oluyor falan. Sen böyle oturuyorsun böyle zarfı açıyorsun gene kimden gelmiş falan diye. Tamam. O sırada arkada ışık yanıyor. Sen mektubu okur gibi yapıyorsun. Ben mektubun içeriğini hani benim sesimden duyuluyor gibi bir şey. Yani orada tabii şey var. O zaten o mektup gelme ve sandalyede otururken zarfı açma fikrim zaten vardı benim. Yani çünkü neden? 4 A4 büyüklüğünde bir şey. Büyüklük demeyeyim yanlış olmasın. <gülüyor> Uzunluğunda bir şey olduğu için. Senaryo. Ee, konuşma ve etni, ezber daha doğrusu. Hı hı. Onu şimdi hem bakacağım ben ona ara ara bakacağım yani. Okuyacağım. Öyle bir faydası olacağını düşünüyordum oyun sırasında ama. Okum. Yarışmamız devam edecek. Ben o tamam, sırada abi, düşmeye tamam. devam edelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tüdyos'un Modern Savaşlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Dünya Tiyatro Günü'nde tiyatro anılarını dinliyoruz. Dinleyicilerimizin oyunculuk kariyerlerinin ilk basamaklarında geri geri <gülüyor> inenleri dinledik şu dakikaya kadar. Yavaş yavaş yükselenler de varsa var bunları dinleyelim. Ya. Var tabii olmaz mı Twitter'dan Aa, bir, var mı? bir dolu dinleyicimiz yazmış bize. Bu arada ben Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde şeyler yapıyorlar ya foto şeyler. Aha, galeri. Mi? O, o anı mahveden. Fotoğraflar diye bir şey yapmışlar, seri yapmışlar. Bir nokta galiba 15'ten sonra ağsaatları bozuldu hakikaten. Güle güle ona bakıyordum. <gülüyor> ee, telefonlarını bekliyoruz dinleyicilerimiz. Bekliyoruz zaten. evet. 210-30-30 sevgi dinleyiciler telefonumuz. Ee, Burak Bey söylemiş, Santral lobisinden herhalde telefon hatlarını Aziz'ini arıyorum. Bir türlü bağlanamıyorum demiş ama belki de odur şu anda attığımız olan. Ee, Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz sen efendim? Ee, Özlem Alkan ben. Özlem Hanım hoş geldiniz dinliyoruz sizi. Ee, ben de geçen yıl oğlumla birlikte ee, şey bu kelo olan masallarında uzun ve huysuz bir iki karakter var çok hayranıydık oldu o zaman olayı evet, şey, ondan bir sahneyi e, oğluma birlikte sunduk bütün ailemiz matbaa tarafından şey çok alkışlandı. çok alkışlandı. Nerede nerede sundunuz? Evde. Gide Evde. Bulursak sahte gelenler sahneye geçtiğiniz işte kilo olursak sunuyordum ne kadar gidiyordu. güzel fikir ya Özlem Hanım neydi oğlunuzun oynadığı rol Keloğlan mıydı kelle şey var buysuzla uzun diye iki karakter var evet. daha kadar isminden de anlaşılacağı üzere bir tane buysuz ama hani daha akıllı biraz Kurnaz gitti ama her şey sizleniyor. Uzun da biraz e, eksik akımlı ama iyice ve onur olan biri. Ondan sonra aç kalmalarıyla ilgili bir sahneydi. Çok kuşla gidiyordu oğlum. Ha bir de ağlı yübeşe gidiyordu Ha dedim bunu şey yapalım. E, anlatıyordum öyle. Birlikte sınalım. Sonra çok hoşuna gitti. Biz bunu sonra devam ettirdik. Halimat Karagoz e, kutmaları yapıp onunla da devam ettik. Biz de, herkes öyle gösteriler yapmaya. <gülüyor> Hakikaten <eden>, e, tiyatro <gülüyor> hayatında... <gülüyor> Toto Karaca ile Cem Karaca gibi yani aslında iki <gülüyor> e, sanatçı e, bir ailede az bulunan bir şey. Bizi çok mutlu ettiniz Özlem Hanım. E, İnşallahlar diliyoruz. Özlem Hanım misafirlere gelirsek bize de bir küçük bir gösteri Oktay'da da mandoliniyle gelecek. Ben, ben, ben de zaten, sanata doyacağım herhalde. Ben zaten Özlem Hanım'dan e, rica edeceğim. Yani eğer böyle bir yine aile içi bir gösteriniz olursa beni tabii, de haberdar evet. eder misiniz ve bana da ufak bir e, rol <gülüyor> acaba e, şey yapar mısınız yani tabii ki sizin senaryonuzu sizin hikayenizi vurgulamak istediğiniz ana fikri bozmadan Tabii, o, tabii. Bozmadan. o çok önemli o çok önemli böyle şeyi e, gerçi şeyde oluyordu baya uzmanlaştık yani zaman zaman artık uzun beyn oluyordum huysuz oluyordum huysuz oluyordu, huysu oluyordu, huysu oluyordu ben uzun oldum gibi böyle, böyle rolleri değişikliği de oynayabiliyorduk çok uzmanlaşmıştık. baya paslaşmalı yani falan <gülüyor> Zor olacak böyle senaryo dışarıdan bir entegre ama bir düşünelim. Ya yani bir şey Özlem Hanım artık... ne olur bir düşünün. Gerekirse ben seçmelere Kaan. de geleyim. En ee, bir yemek olur. yeriz. Tamam yani, <gülüyor> oğlu çok şıkkıydı. Kendisi 5 yaşında artık. O hani, Adı ne? Kariyerde yaptığı sayılır bu konuda. Adı Biz ne? Hazır uğraşıyoruz. İsmi adı ne? Kaan. Kaan. Peki çok Kaan. teşekkürler Özlem Hanım. Görüşmek üzere. Kaan'a da çok selam. Bu arada e, çok kibar bir şekilde Özlem Hanım'ın seni refüze ettiğini herhalde fark ettim. Yo ben öyle anlamadım. E, yemekte teyiri ye, bizizledim. Sen dedin. öyle ne? anlamadıysan <gülüyor> gidip orada bir de 5 yaşında çocuklar refüze yiye ya, da... ya sen niye beni desteklemek yerine şey yapıyorsun ya? Ne kadar kötü sen kalpli niye... misin nesin gündeme mi daldın ne oldun yani? Niye kurulu kumpanyaya girmeye çalışıyorsun ben burada ben oyun Ben fırsat yazıyorum. varsa efendim dedim yani efendim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep Hanım demiş ki e, ben küçükken e, çok şeylerde oynadım demiş. Tamam. <gülüyor> Sonraki yıl öğretmen bana dedi ki seni seviyoruz. Sen başrol oynayacaksın demiş. Aa süpermiş. Zeynep Hanım'a. Ondan sonra ama vermedi o rolü demiş. Yine de oynadım demiş. E, sonrasında oynamış herhalde. Şimdi bir tiyatro grubu varmış. Mayıs ayında e, sahneye çıkaracağız. Ama ayrıntı vermemiş herhalde. Ben gelmeyeyim diye de olabilir. <gülüyor> Zeynep Hanım hadi inşallah demiş. Hadi inşallah diyoruz. Zeynep Hanım e, bir başka Zeynep olan Zeynep Tarkan ee, profesör Higgins oynamış. Ondan sonra kızlar gerçekten erkek olduğuma inanmış. Gerçeği öğrenince üzülmüşlerdi diye de bir tiyatro anısı var. E Kim bu yakışıklı güzel. falan diye mi izlediler acaba? Herhalde öyle öyle izlediler. Üniversitede oynamış. Ee, Bağır hocamız demiş ki ilk okulu bitirirken monolog denen bir şey yapmıştım. Tam okta in hakkındaki e, duvara bakan adam birkaç a 4 boyutunda <gülüyor> kendi kendine debeliniyorsun. Neden öyle diyorsunuz Bağır hocam? Neden öyle diyorsunuz lütfen yani e, debelenme falan yok e, eminim ben nefis olmuştur nefis olmuştur e, Zafer Bey var mı telefonumuz? Ben telefonumuz meyretim, yok okuyorum, şu anda e, reklamdan sonra almaya devam edeceğiz. O zaman reklama girerken şunu da söyleyeyim Zafer Bey e, lisede ilk meclisi oynamıştık demiş. Hı -hı. Çok güzelmiş. Abi. Çok güzel oyunmuş. Gerçek sakalların oyun olurdu. Gerçek sakallar takma sakallar kapışıp cumhuriyeti ilan etmiştik ne günlermiş demiş. <gülüyor> modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar dünya tiyatro gününde tiyatro anılarını dinliyoruz sevgili dinleyiciler sizden şanslı bir dinleyicimize de sponsorumuz walk and iki kişilik yemek armağan edeceğiz telefonumuz 210 30 30 lisede üniversitede ilkokul yıllarında sahneye çıktınız mı hangi oyunda hangi rolleri oynadınız bunları dinliyorum sizden twitter'dan da aynı soruyu sorduk oradan da gelen yorumlar var biraz onlara bakalım biraz telefonlara bakalım Esprilerle, şakalarla programın sonuna gelelim. Buyurun efendim. Kay Çok kay... özeniyorum. Yaprak Hanım'ın e, sahne performansına utangaç bir çocuk olduğum için e, drama kursuna göndermişlerdi. Orada otobüs kapısının yarısı olmuştum demiş. Ne El, kadar güzel. Gelediye otobüsü tıs diye açılan. Bir de ekip arkadaşı var. Diğer Hı -hı. kanat. Diğer kanat. Ya i̇şte muhteşem kadarıyla. ikililer ya. Öyle Bazılarını öyle hatırlarsın. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz efendim? Merhaba Ece ben. Ege Hanım Hoş geldiniz. Ece mi Ege mi? Ece. Ece, Ece Hanım. Hanım. Neredesiniz evet. Ece Hanım şu anda? Şu anda iş yerindeyim. Toplantı odasına saklandım. Hı hı. Ufak tefek bir insansınız anladığım kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Sağ sola saklanıyorsunuz. <gülüyor> Toplantı odası geniştir Ece <gülüyor> Hanım'ın da utanıyor musunuz bizden? Niye saklandınız Ece Hanım? Yok hayır. Şirkettekilerden kaçtım. Rahat konuşuyordum. Peki efendim. Hangi rolde oynadınız daha önce Ece Hanım? Ee, Bizim okulda şey pardon ortaokulda çok yakın bir arkadaşıma skeçler hazırlardık bu İngilizce kitaplarımızda metinler olurdu. Evet. İşte bir hafta çalışırdık kostümler falan hazırlardık kendimize ondan sonra sınıfın önünde çıkar skeçlerimizi oynardık çok hayal hatırlıyorum ben de zaten zulüm neydi onu bile çok hatırlamıyorum ama. Zaten benim kariyerim orada sonlandı. Arkadaşım bayağı bir üniversiteye kadar devam etti tiyatro işine ama benimki fazla uzun sürmedi. Sketch show yapıyordunuz yani. Ee, evet, tam yani çok, tam çok bir kabare, evet. kabare tiyatrosu. Peki çok evet. teşekkürler canım. Ekledik Görüşürüz. listemize Görüşmek üzere. Sağ olun, hoşça kalın. Hoşça kalın. Ee, Şirinler adlı dinleyicimiz şöyle demiş. Dünya Tiyatrolar Günü'nden Dünya Tiyatro Tiyatro Günü'nden nefret ediyorum. Oyunculuk hevesim öyle baltalandı ki kıskançlıktan oyun izleyemiyorum demiş. Yapmayın yapmayın ee, size de bir gün bir tiyatroda bir rol kapısı bir tiyatro kapısı açılacaktır ya da belki benim gibi bir arkadaşı olur ona tek kişilik oyun yazar değil mi o da olabilir hiç belli olmaz ee, lazy peon Hı -hı. demiş ki bir yaz festivalinde elimde bir kamyon lastiğiyle meyhaneden çıkan insanlara karşı nazımın şoför ahmetini oynamıştım demiş Ve insanların tekrar meyhaneye yönelmesine neden olmuş kariyeriyle Bazen şey oluyor işte. Ee, yani bir şeyi oynuyorsun da onun tiyatro olduğunu sonradan anlıyorsun. Doğru. Bazen o da o da olabilir. Günaydın ya. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Levent Tosun. Levent Bey, buyurun hocam. Ee, ben de bir anımı anlatabilir miyim? Tabii, Tabii ki. ki dinliyoruz evet, buyurun. 1965 e, Atatürk Lisesi'nden mezun olduk Normal lise e, Orta Doğu makineyi kazandım Ondan sonra hazırlık okulu okuyoruz evet. Hazırlık okulumuzun 3. ayında Ezberi kuvvetli dersi kuvvetli olanları Seçmeleri aldılar evet. Ondan sonra seçmeleri kazanıp Arseniken Old Lace isimli piyeste Pardon tiyatro eserinde hı hı. Mortimer Brewster rolünü oynamıştım Hem de İngilizce olarak çok Aa, güzel. Sonra çok... mü? acaba mühendisliği bırakıp bu yolda devam etsem yo, falan diye. Yok vallahi düşünmedim. Yani şu anki aklımla da düşünüyorum ya ben nasıl girmişim böyle bir işin içine diye. Şu, an, şu andaki halimizle bile şu andaki İngilizcemizle bile e, giremezken <gülüyor> o... o hazırlık İngilizcesine girdik ve babalar gibi Ottü'nün mimarlık anfisinde, o zamanlar tek anfim mimarlık anfisiydi. Mimarlık anfisinde beş gece üst üste bu oyunu oynadık. Kapalı ve kapalı gişe olduğunda... oynandığını ben hissediyorum şu anda. Ee, herhalde tahmin ederim. Akrabalarımızı falan davet Çünkü ettik. o dönem bir şey diye. de yoktu. Ee... Sonra şeye Robert Kolej'e şeye gittik, turneye gittik. Aynı, e oyunla, aynı oyunla. Aynı oyunla. E, o gittik, zaman evet. başarılıymış canım. Ee, yani evet. Haksızlık etmeyin O kadar <gülüyor> Her şeyde yaşamışsınız hocam Vallahi Yani turnesiyle e, e, kapalı gişesiyle tur, tur, Turneye gittiğinizi biliyordu değil mi Robert Kolej e, Yani e, öyle davet e, Biliyorlardır mı olmaz Hı. olur mu Onlar davet ettiler Tabii zaten canım, yani e, Türkçe oyun oynamaktan daha da zor Şundan diye söyleyeyim miniciklerini anlatayım Kapatacağım ondan Buyurun. sonra e, Bir oyunun bir sahnesinde açtım kapıyı Ama daha şeylerde provalarda Daha doğrusu esas oyundan önceki te, ilk provada e, Açtım kapıyı Karşıda polis memuru olması lazım polis memuru yok. Şimdi Türkçe olsa ah oh pardon falan bir şeyler dersin bağırırsın çağırırsın polisi çağırırsın tak diye kaldım orada ve bugün de hala daha şey izleseysem, bir ne zaman bir tiyatro eseri falan, tiyatroya gitsem, seyresem acaba birisi bir hata mı yapacak, başına bir şey mi gelecek vesaire evet. falan diye düşünmekten kalbim küt küt küt küt atıyordu. İşte böyle. bir sanatçı Doğru. empatisi. Evet. Doğru, sanatçı Aynı empatisi. Şekilde. Yani öyle bir şey var. Evet. Halbuki İngilizce olduğu için bir tepki veremediniz öyle bir şey oluyor. kesinlikle en ufak bir şey diye söyleyemedim. Arkadan şeyimiz vardı. O zamanlar Barış Gönüllüsü hocalar vardı. Bizimki de Harvard'da tiyatro mezunu birisi, rejisörümüz de ordu, oydu. Stanley Pekit diye birisi. Hoca arkadan vardı take it again baştan alın diye biz o sahneyi baştan aldık ama ter içinde böyle kalaraktan falan. Neyse, kısacık bir tiyatro hayatımız ama anılarımız o askerlik Vallahi, anısı gibi. Dolu doluymuş. Çok teşekkürler hocam, görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olun. Yaprak Hanım e, demiş ki, e, otobüs kapısının yarısı olan Yaprak Hanım, e, bu arada aynı oyunda vites olan da vardı. <gülüyor> Ben kendimi şanslı hissediyorum demiş. Çünkü sürekli vitesi olan adamın kafasıyla oynanıyor değil mi? Tabii büyük ihtimalle. Yani el frene olan adam da vardır. Ki otobüs el frenleri de bir, birkaç defa çekiliyor ya. Kıçıya <gülüyor> akıcıya diye. Gerçekten de dolu dolu bir e, yolculuk. <gülüyor> ne öyle otobüs diye bir film vardı değil mi? <gülüyor> vardı evet. Sanat filmi. Çok güzel. Ben onu Ankara'da ilk seyrettiğim böyle filmlerden daha bir tanesiydi. Bir, daha birkaç sene önce i̇şte de galiba... mi gidiyorlardı böyle? Evet, sonra korkudan evet. inemiyorlardı falan. Belki evet. onu oynamışlar. Haberleri yok. işte diyorum ya bazen oynarsın. Ondan sonra çıkar şey. E, tiyatro oyunu oldu. Birkaç sene önce de Ankara Film Festivali'nde de yayınlanmıştı galiba. Tiyatro, tiyatro Festivali'nde de galiba sahne almıştı. sahnelenmişti daha doğrusu. E, öyle bir şey ama bilmiyorum. Yaprak Hanım'ın oynadığı oyun o mu? Yoksa e, başka bir şey mi? Utan... Drama kursunda olmuş çünkü bu. Yaprak hanımı bu şeyi. Demek ki yani kursmurs bir şeyle bir şekilde e, sahneye çıkıyorsun ya. Ben acaba kursa mı gitsem? Valla Oktay yani, çok e, düşündüm. Istersen, yani biraz korkuttum yani. ben oyunu bir yazayım sana ilk önce sen bir bak. Benim aklımda bir şey var zaten. Yani tabii sen yaz yani. ben Hakimi zaten şimdi şöyle ya. bir fikrim var önümüzdeki ay boyunca her gün seninle sohbetlerimiz olacak. Ben Cuma seni, sohbetleri gibi mi? Cuma sohbetleri gibi. Ben senin çocukluğunla ilgili şeyler olan Soracaksın. bir taneyle ilgili düşünüyorum. Ama bir sohbet havasında sen bunu sorguya çekilmiş gibi, gibi de... tamam. Yani ne bileyim mesela orada ee, sanki mizansenmiş gibi... Yani mizansen değilmiş gibi daha önceden hazırlanmış bir mandolin olacak bir birkaç. Aa diyeceğim mandolin ya kim çalar bu mandolini? Hani sen orada bakalım ne çalıyorsun diye. Ondan sonra diyeceğim ki ya köylü yaşamak ne kadar güzel keşke bir köylü marşı olsa falan diye sen mesela hemen orada onu çalacaksın yavaş yavaş bir söyle seni... diye gireceğim ben orada tamam tanıdıktan sonra mandolin da... mi flüt mü orada artık işte bir gün mesela aa yerde flüt var falan diyeceğim ne çalınır bununla ya bir marşı olsa yani burada da bir köy havası var falan diye hemen köylü marşını çaldıracağım sana ondan sonra da yavaş yavaş oyun aslında oyunu sen yazacaksın ben sadece kalemi almış olacağım duvara yani, bakan bilmiyorum, yani Biraz zayıf geldi bana teklifin çünkü e, bana gelen çok teklif var sağ olsunlar dinleyicilerimiz e, ekiplerine çağırıyorlar beni e, ama programımızın da sonuna geldik galiba. Evet yani, bir şanslı isim seçmemiz bir lazım. şanslı abi. isim seçelim laf söz olmasın diye beni e, refüze eden Özlem Hanım'a istersen bugün e, yemeğimizi verelim. Pek çok kişi ekibe geldiği e, bana davette bulunuyor. Çok teşekkür ederim. Çok nazik insanlar, çok iyi kalpli insanlar. Özlem Hanım açıkça e, benim bizim programımız var deyip e, beni e, refüze etmişti. O yüzden gönül rahatlığıyla Walk and Walk'tan yemeğimizi Özlem Halkan'a verebiliriz bugün. Tebrik ediyoruz Özlem Hanım size. Ağolunuzda mı gidersiniz, eşinizle mi gidersiniz, bir dostunuzda mı gidersiniz bilmiyorum ama güzel bir vakit geçireceksiniz. Walk Walk'ta. diyelim yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında buluşma dileğiyle hoşçakalın diyoruz ve stüdyomuzu Bugün mükemmel bir gün olacak